Bismillah ve elhamdülillahi ve ve ala ve ala alihi ve ashabihi hayri alihi ve ashabi resulillah. Vefakar ve cefakar cemaatlerim, şiddetli yağmura rağmen İsmaila cemaati galeyana gelmez, meydana inmez, çağlayana gitmeyin diyen hasetçilere. Efendi Hazretleri 21 Haziran için izin verdi. Ama 21 Eylül için değil diyerek efendi hazretlerinin sözünü tahrif eden korkaklara ve son dakikada efendi hazretleri gitmeye izin vermedi diyen yalancı hainlere rağmen on binlerle telaffuz edilebilecek kalabalıklar halinde çağlayana gelip bezmeden usanmadan bekleyerek gerçekten büyük bir vefa örneği gösterdiniz. Tarih yazdınız. Allah için sevmenin ve toplanmanın belgesini böylece ebedileştirdiniz. Sizlere çok müteşekkirim. Rabbim hepinizden teker teker razı olsun. Amin. Rabbim Celle Celaluhu adımlarınıza hac umre sevabı ihsan eylesin. Amin. Hiçbirinizi ve sevdiklerinizi imansız öldürmesin. Amin. Allah Allah. Duayı görüyor musun? He? Şöyle dua kimin aklına gelir görüyor musun? Yani mazlum ve mağdur bir alimin hapiste yaptığı dua, oraya gelenlere yaptığı duayı görüyor musunuz? İnanın ben şimdi mektubu okudum, orayı okuduğum zaman tüylerim diken diken oldu. Ya. Ne diyor bakın, adımlarınıza hac umre sevabı ihsan eylesin, amin. hiçbirinizi ve sevdiklerinizi imansız öldürmesin. Amin, amin, amin. amin. Şefaati fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem'den ve cemal-i ba kemalini müşahede zevkinden Rabbim mahrum eylemesin. Amin. Gelmeye niyetlenip de meşru mazereti sebebiyle gelemeyenleri de bu dualara Rabbim ilhak buyursun. Amin. 25 milyon taraftarı olan Fenerbahçe camiasından ancak bin kişi, iki bin kişi toplanırken aynı gün hem de karar gününde ekserisi paşa ve yüksek rütbeli subay olan 365 kişinin davasında birkaç yüz kişi ancak toplanabilmişken siz benim gibi garip ve kimsesiz zavallıyı emniyet kaynaklarına ve adliyenin güvenlik kamerası tespitlerine göre 10 bin 15 bin kişilik bir cemaatle desteklediniz ki cuma günü olması hasebiyle namaza gidip dönenler ve sabah ondan akşam 5'e kadar süren devri daim düşünüldüğünde çünkü namaza gidenler oluyor gelenler oluyor efendim adliyeye girenler çıkanlar bir ara ben adliyeye girdim içeriye dediler hocam içeride efendim mahkemenin o salonun önünde çok büyük izdiham olmuş dolayısıyla mahkemeye belki menfi yönde bir teşhir olur yani uygun olmaz diye hani bir gidelim bir konuşma yapalım diye Oo baktım ki dışarının efendim çeyreği kadar da neredeyse içeride var her katta adam var. Bakıyorsun her tarafta efendim yani çağlayan o gün İsmail ya dönmüş yani. Evet dolayısıyla bunlar da düşünüldüğünde o kalabalığın birçok siyasetçinin dahi mitiklerine toplayamayacağı hele de yağmur altında bir saat kadar bile tutamayacağı kadar kemiyetli ve keyfiyetli yani çok sayıda ve kaliteli bir rakama ulaştığı aşikardır. Bir de yağmur ve fitnecilerin engellemesi olmasaydı, bir de tabi cuma günü belki olmasaydı, he, yani hafta sonu pazara mesela çataydı, bu rakamın elli binlere ulaşacağı kesindir ki böyle bir cemaat bırakılıp bir yere gidilecek vefasız bir kitle olmadığını ispat etmiştir. Rabbim hayatta kaldığım sürece bütün huzurlarımdan metalanacak şekilde siz sevenlerime hizmeti nasip eylesin herhalde hocamız şuna işaret ediyor. <gülüyor> orada da bir haber gelmişti. Bunu tabi sizlere orada ilan ettik. Yani buradan okuduğumuz bir mektupta hocamız ne demişti? Medine'ye gidebilirim demişti. Neden? Öyle eşimiz sizi davet ediyor. Böyle bir durumda destek olmanızı istiyor. Böyle bir durumda demek destek olmanızı istiyorken eğer gelmezseniz eğer yalnız bırakırsanız he iyi günde hep beraberiz tamam da kötü günde bir tane adam bulamazsak yine mektuplarda ifade edildiği gibi rüyada bile ara ki bulasın durumu olursa eh öyle olursa böyle vefasız bir cemaatede ben artık niye hizmet edeyim madem benim derdim <gülüyor> efendim Allah'a yakın olmak ise he o zaman giderim Medine'de Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in misafiri olur bundan sonra orada yaşarım kabilinden Efendim, yani Medine'ye gitmeyle alakalı bir mektubu olmuştu dolayısıyla tabi sizi orada görünce hakikaten yani demek hoşuna gitti ben de çok duygulandım o yağmurda He tabi beni de gören şaşırıyor da ben de sizi görünce şaşırdım ama neticede hocamız orada ne dedi size ihtiyacım var dedi dolu da yağsa gider miydik ya. görünce haber göndermiş demiş ki Medine'ye gitmek kararımı iptal ediyorum. Yani vazgeçiyorum. Madem siz bırakmadınız, madem hocamıza destek oldunuz, madem en zor zamanında o yağmurlu günde efendim o sıkıntılı bir ortamda hepiniz orada oldunuz, öyleyse ben de işleyin buradayım, hiçbir yere gitmiyorum diyor. Tabii Medine'ye hocamız gene gidecekse gitsin de cemaatten sebep gitmesin. Malumunuz, bunda çok büyük tehlike var. Bunda ne var? Aslında risk var. Şöyle, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gitti mi? Gitti. Ama neden gitti? Mekke halkı, o cahiliye toplumu, o müşrikler cemaati, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kucak açmayınca, yalanlayınca, tekzip edince, onun karşısına geçince, he? ona inananlara bile zulmedince, Mekke'de yaşamak mümkün olmayınca, yani imanla yaşamak mecburen ne yaptı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret etmiş oldu. Dolayısıyla <gülüyor> yani Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem ve onun varislerine el ulema ve l-enbiya alimler peygamberlerin varisleridir ki Peygamber Efendimiz'e ve onun varislerine varislerine kucak açacak çok Medineler bulunur. Mekke kabul etmezse işte Medine kucak açtı ve öyle kucak açtı ki öyle sevdiler ki öyle sahip çıktılar ki Mekke fethedildikten sonra bile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye yerleşmedi. Nerede defnedildi? Yine Medine'de defnedildi. Ama Mekke onu kabul etmediği için. Dolayısıyla bizler de Mekke'deki cahiliye toplumu gibi böyle bir istememezlik yapmadık, destek olduk, orada hazır olduk ve inşallah Cübbeli hocamız bu fikrinden vazgeçtiğini de bu kararını iptal ettiğinde böylece açıklamıştı. Biz de orada sizlere duyurduk. Demek ki burada da hocamız yine ne yapıyor buraya işaret ediyor. Evet siz bu davranışınızla Allah için sevmenin ve Allah için yürümenin ne demek olduğunu dosta düşmana göstermiş oldunuz. Eğer o gün gelmemiş olsaydınız, balyozun sert darbesi yüzünden benim mahkemem haberlerde hiç konuşulmayacaktı. O gün biliyorsunuz balyoz davası da vardı. Eğer diyor o kalabalık, o izdiham, o dünyanın her tarafından diyelim gelen o hocamızın sevenleri, destekçileri olmasaydı belki hiç gündem bile olmayacaktı diyor. Ama sizin kalabalığınız ana haberlerde ve tüm gazetelerde konu edildi. Ancak sabah gazetesinde bin kişiye yakın diye geçti ki, diğer gazetelerde çıkan resimlerdeki başları yahut şemsiyeleri sayan dahi bu haberin yalan olduğunu anlar. Herhalde bu içerideki arkadaşları saymışlar. Yani Çağlayan Meydanı'nda değil de adliyenin içerisinde de vardı ya kardeşlerimiz, herhalde onları saymışlar. Evet hocamız devam ediyor, diyor ki, bari katılanlardan bin tane erkek bu gazeteye desin ki ben katıldım diye mesaj çeksin de ya mesaj çekmeyenlerin hele de kadınların ne kadar çok olduğunu kendileri düşünerek mahcup olsunlar. Tabii ki utanacak kalbe ve yüze sahipseler. Aslında mesele sayının azlığı ve çokluğu değil. Esas gaye Allah için sevme amelinin keyfiyetini izhar etmektir ki Bu vesileyle siz sevenlerime bu hususu teşvik edici iki rivayet zikredeyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, allah Teala'nın bir hadisi kutsi'de şöyle buyurduğunu zikretmiştir. El mütehabbune bi celali, e zilluhum fî zilli arşi, yevmel kıyameti, yevme lâ zille illâ zilli. Celal sıfatım hürmetine, birbirlerine muhabbet edenleri, benim rahmet gölgemden başka gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde arşımın gölgesinde gölgelendireceğim böyle bir hadisi kutsi buyuruluyor bu lütfu ilahine ne büyüktür o kıyamet gününün tehşet ve şiddetini tarif kimin gücü yeter hak için hak yolunda birbirini sevenlerin nail olduğu şu devlete bakın hayran olmamak mümkün mü acaba dünyada bile sıcak mevsimlerde hele arabistan gibi sıcak memleketlerde oturanlar gölgenin ne demek olduğunu pek iyi bilirler bir ağaç gölgesi bile olsa pek makbule geçer Halbuki ahiret aleminde hakkın arşının gölgesinden başka gölge bulmak mümkün değildir ki o da hakkı sevenlere ve onun için sevenlere mahsus bir gölgeliktir. Onun için sevginin, sevginin yani ilahi sevginin kıymeti pek yüksektir. Bu da ancak İslam yolunda bulunur. Zira gayelere matuf sevgiler pek çabuk söner ve hiçbir mükafatı da yoktur. Hele şu rivayetteki lütfa bakınız. Allah için birbirini sevenler kıyamet günü kırmızı yakuttan nur tepeleri üzerinde bulunurlar. Bu tepelerin her birisinde yetmiş bin oda vardır. Bu odadakilerden, odalardakilerin nurları cennet ehlinin üzerine akseder ve onları nura gark eder. Güneş yer ehlini ziyalandırdığı gibi bunlar da ehli cenneti böyle aydınlatırlar. Bunu gören ehli cennet şu Allah için birbirini sevenlere gidelim derler. Onlara yaklaştıkları vakit onların güzellikleri ehli cenneti de güzelleştirir. Bunların elbiseleri sündüs denilen yani ince ipek bir kumaştan mamul olup alınlarına da El-Mütehabbune fillah Bunlar Allah için birbirini sevenlerdir yazılıdır. İşte dinlediğiniz bu faziletlere nail oldunuz. İnşallah kaybetmezsiniz. Başıma gelen bu iftiralar ve sonrasında yaşadıklarım bana arkadaş seçerken çok dikkatli olmam gerektiğini öğretti ki size de nasihat olsun diye zikretmek istedim. İmam Gazali Hazretleri dostluk ve arkadaşlık edecek olduğumuz kişilerin özellikleri konusunu işlerken şöyle buyurmuştur: Herkeste arkadaşlık yapılmaz. Önüne gelenle dostluk kurulmaz. Samimi dostluk kurup kuvvetle işbirliği yapacağınız kimselerde şu üç özellik bulunmalıdır. Bir. Her şeyden önce dost akıllı olmalıdır. Ahmak insanla dostluk kurup yola çıkmak yarı yolda kalacağınıza işarettir. Hem zaman zaman ahmak dost iyilik yaparken kötülükte bulunur. Hürmette bulunayım derken saygısızlık eder. Yani ahmak çoban köpeği de sürüyene getirir, kurt getirir. İki, dost ahlaklı olmalıdır zaten akıllı dost aynı zamanda ahlaklı da olur ahlaklı değilse akıllı da değildir 3 dindar olmalıdır Zira haram helali ayırmayan ayırmayan dost görünüşte dindardır Aslında o sadece taklitte kalmıştır araştırması yoktur dostluğunuz süresince ya ona haram helal ölçüsünü kabullendirmeli ya da aradığımız şartın onda olmadığını bilmeliyiz Hani Haydar Efendi Hazretleri Kudüs Esiru'da bu konuda şöyle buyurdu. Seninle arkadaş olmak isteyene daima şerati anlat. Anlarsa sen de kazanırsın. O da kurtulur. Anlamazsa o senden uzak durur. Sen de ondan kurtulursun. Rabbim, Rabbimiz cümlemize akıllı, ahlaklı ve takvalı dostlar nasip eylesin. Amin. Akılsız, ahlaksız takvasız, vefasız ve cibilliyetsiz kişilerin arkadaşlığından, hatta bize ve sevdiklerimize yakınlığından, Rabbim Celle Celalü cümlemizi muhafaza buyursun. Amin. amin, elfi elfi amin. Bazı ehemmiyetli tebliğlerim. Bir, benim yargılanma sürecimde, gözden kaçan birçok husus olmuştur ki, şimdi bunları maddeler halinde serdedeceğim. edeceğim. Tabii ki bunların bir kısmını gazeteler ve internet haberleri açıkladı. Bir kısmını da şimdi benden duyacaksınız. Sonra haberlerde görürseniz şaşırmayın. A. Savcı mağdure denilen kızları 45 gün nezarette tutuldukları süre içerisinde bir kere bile dinlememiş. İfadelerini almadan beni tutuklatmış. Anlayacağınız ben 10 aydır polisin aldığı hem de polisin tercümanlık yaptığı... Ve kızım avukatının gönderdiği resmi ifadesinde belirttiği üzere kendisinin boğazı sıkılıp duvara çarpılarak ve avukat hakkı engellenerek zorla imzalattırılan ifade nedeniyle tutuklu bulunuyorum. Ki siz Arifan dergisinin bu ayki sayısında bu ifadeyi resmi mühürlü belgeyi okuyabilir ve şüphe edenlere de ne yapabilirsiniz okutabilirsiniz. Evet özellikle bu ayki dergiyi arkadaşlar... Yani Cümbeli hocamız hakkında şöyle miydi böyle miydi yapar mıydı yapmaz mıydı meseleden haberi bile olmayanlar var. Efendim işte böyle kimselere hiçbir şey anlatmanıza gerek yok bu ayki dergiyi götürün verin. Bu oradaki efendim belge kimin belgesi biliyor musun Cümbeli hocamız şu anda neden içeride bir tane kadın efendim Cümbeli hocamız aleyhine verdiği ifadeden dolayı. İşte bu kadının esas ifadesini efendim, bu ayki dergide göreceksiniz. Bakın neler anlatmış. Bakın neler olmuş. Burada ifade diye imzaladığı belgeden haberi bile yok. Yani ne yazdığından haberi yok. Önüne getiriyorlar. Efendim Türkçe bir belge. E zaten Türkçe bilmiyor ki kadın. He? Orada da ne diyor? Yani demiş ki ben demiş avukat istiyorum. Sivil giyimli biri geliyor. Boğazına sarılıyor ve duvara çarpıyor. Bir daha diyor Güneş güneş göremezsin burayı imzala diyor. Sen kendini düşünsene, he? Fas'ta olduğunu düşün, Fransa'da olduğunu düşün. Seni tuttular kargatuluma nezarete attılar ve sana diyorlar ki şu belgeyi imzalamazsan seni bırakmayız. İmzalar mısın? Parmak bile basarsın be, he? Bir daha da geri döner misin? Enteresan. Şimdi okuyacağız bakalım. <gülüyor> çünkü yani cümbel hocamızın mahkemesi tahliye edildi o mağdurelerin dinlenmesi için ne yapılacak fastan getirtilecek he ya sen elindeyken ifadeyi alsana elindeyken göndermişsin yani göndermeden önce dinlesen hiçbir problem kalmayacak şimdi ne yapıyorsun onlar gelsin gelir mi sence ya kim gelir zaten paçayı zor kurtarmış he bir de ne yapacak? Gelecek, ifade verecek, dönecek. Kendiyle alakalı hiçbir şey yok. Yani daha önce şike davasında hatırlayacak olursanız efendim bir futbolcunun ifadesi alınacaktı. Kimdi o? Emelike, değil mi? Emelike mi? Onun ifadesi alınacak. E adam geldi mi? Gelmedi yani. Gelecek, ifade verecek, gidecek. Kral gibi gidecek, padişah gibi dönecek. Bu adam bile gelmedi. Gelmedi de geçen Moskova'nın maçı varmış, ha? E, maç adam maç etmeye geliyor, ifade vermeye değil. Maç etmeye gelince havaalanından almışlar demişler ki böyle böyle bir durum var. Hay hay demiş gidelim. Hem de cümbel hocamızın evetim e, davasına bakan hakime ifadesini veriyor. Öyle gidiyor maça yani. E, şimdi bunlar nasıl gelecek ya? Şimdi bunları düşündükçe daha başka kokular geliyor insanın burnuna değil mi?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 ve avukat hakkı engellenerek zorla imzalattırılan ifade nedeniyle tutuklu bulunuyorum ki siz Arifan dergisinin bu ayki sayısında bu ifadeyi resmi mühürlü belgesiyle okuyabilir ve şüphe edenlere okutabilirsiniz dolayısıyla bazı gazetelerin yazdığı gibi kız ifadesini değiştirmemiş hani diyorlar ya ifadeyi değiştirmiş ifadeyi değiştirmemiş neden? zaten ilk attığı ifadenin ne olduğunu bilmiyor ki yani önüne getirmişler imzalamış Verdiği ifade değil, imzalatılan belgeydi o. Şimdi gelen ne? İfade. İfadesi bu. Dolayısıyla ifadesini değiştirmemiş, özgür ortamda gerçek ifadesini vermiştir. Şimdi bu savcının ve hazırladığı evrakla beni tutuklayan hakimin polis ifadesiyle yetinmeyip, şu kızları bir de biz dinleyelim. Yani Cübel Hoca gibi birini insan ticareti gibi rezil bir suçtan tutuklayacağız madem kızlar bir gün sonra sınır dışı olsunlar da karar merci olan bizler onları avukat haklarını kullandırarak serbest halde dinleyelim demeden beni hapse atmaları bırakın ilahi hukuka şu andaki mer'i hukuka uydu mu? yani bırak şer'i hukuku mer'i hukuka bile uymuyor uymadıysa bu bir zulüm olmadı mı? insan sadece ifadenin avukatsız alınmasından ya da tercümeyi yeminli tercümanın değil de Polisin yapmasından bile şüphe edip kendisi dinlemek istemez mi? Öyle ya hala delil toplanıyor. Ne kadar da delil varmış toplanamadı gitti. Hazır delil burada. He, Adam bir merak eder dinler. Nitekim polisin uyguladığı şiddet bazen kameralara bile yansımaktadır. Düşünün kamera olmayan yerde kim bilir neler yapılmaktadır. Bu polislerin zorla imzalattığı ifadeyle... ...ifadeyle mi ben namuslu olacağım da... ...onlar sütten çıkmış ak kaşık sayılacaklar. Tabii şunu da söyleyelim... ...yani bazı polisler... efendim ...ifadeleri almışlar filan derken... ...bütün polisler böyle... ...olduğunu düşünmeyin. Polisler kardeşimizdir. Orada mesela Çağlayan Meydanı'nda... ...bazı polis kardeşlerimize çok yardım ettiler. Çok yol gösterdiler. Hatta cuma namazı kıldık orada... Efendim, bazı polis kardeşlerimiz hep efendim tanışmak istediler, dua istediler. Hocamıza selamlar söylediler. Yani bunlar da polis. Dolayısıyla hani polisler filan derken bütün bir polis camiasını kastetmediğimizi de özellikle altını çiziyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Yani buradan polislere karşı bir nefret, bir kızgınlık belirmesin. Anlaşıldı mı? Ha bunu yapan birkaç kişi belli. Bunlar yapan Demek ki belli kimseler. <gülüyor> Dolayısıyla bunu da böylece arz etmiş olayım. Evet, bu polislerin zorla imzalattığı ifadeyle mi ben namuslu olacağım da? Onlar sütten çıkmış akkaşık sayılacaklar ve hala tal halk gibiler bana. Senin bu suçu yapıp yapmadığın belli değil diye şüpheyle bakabilecekler. Demek onun gibiler işkenceci polislerin düzenledik düzeneklerine düzeneklerine inanıyorlar da? Benim imansız öyleyim ki yapmadım şeklindeki göğü yeri indirecek nitelikte ağır olan yeminimden daha fazla ona itimat etmişler öyle mi? Oysa ulema bir kimse din kardeşinin yetmiş tane kusurunu görse hepsine tahammül eder. Ya da her biri için bir mazeret arar ayıbını kapatır. Bu kusurlar için bir özür bulursa tamam demektir. Bu onun için yeterlidir. Eğer bulamazsa muhtemelen benim bilmediğim bir özrü vardır der buyurmuşlardır. Öyle olsun ama şunu bilsinler ki yarın bir gün onların başına bir iftira gelse biz dinimize bağlılığımız gereği onların yeminine bile yüzüm hissetmeden sadece sözlerine inanacağız. Şahit olmadığımız konuda onların aleyhine kimseyi tasdik etmeyeceğiz. Şahidi olduğumuz bir konu dahi olsa ehli sünnet inancına halel getirmeyecek amelle alakalı bir mevzu ise onu internetlerde dillendirerek teşhircilik ve fitnecilik yapmayacağız. Rabbim cümlemizi nefsimizin kıskançlığı yüzünden İslam ahlakını çiğnemekten muhafaza eylesin. Amin. Ve bu şimdiki mahkeme Nisan ayında mahkeme günü beklenmeden fasa yazı gönderilmesi için karar aldı. Yani Nisan ayı demek aşağı yukarı 5 ay önce filan. Şöyle bir karar aldı. Affen. Fasa yazı gönderilme kararı alıyor. Sonra 21 Haziran günü beni tahliye etmemesinin gerekçesi olarak fasa yazı gönderdik cevabını bekliyoruz diye yazdım. Ama sonra anlaşıldı ki neyar bunlar fasa yazı göndermemişler. Görüyor musun? Böylece benim mahkememi 3 ay sonraya attıkları bir yana bütün milleti yazı gönderdik diye bekletmiş oldular. Yani 21 Haziran'da tahliye olmadı gerekçene fasa yazı gönderdik cevap bekliyoruz. E bakıyorlar ki mektup. Yazı gitmemiş. Hatalar bununla da kalmamış. Mahkemenin tebliğini, mahkemenin tebliğini o mağdure denen kızın Türkiye'deki adresine yollamışlar. Yani deport ettikleri, yurt dışına çıkardıkları kızın Türkiye'deki adresine ne yapıyorlar? Yolluyorlar. Halbuki kızın Türkiye'de olmadığını biliyorlar. Sonra 450 sayfalık dosyayı yeminli tercümana çevirtmişler. Ama 21 Haziran'da yazının cevabı gelmeden tahliye edemeyiz dedikleri yazıyı 10 Temmuz'da ancak yeminli tercümandan teslim almışlar. Görüyor musun? Evet. Ve tabi sonra Adalet Bakanlığı'na göndermişler. Ama şimdi Adalet Bakanlığı tercüme eksik diye mahkemeye geri yollamış. Yılan hikayesine dönmüş yani. Anlayacağınız daha yazı Ankara'ya geri gidecek de Orası kabul edecek ve ondan sonra ne yapacak Fas'a gönderecek. Orada kızlar mahkemeye çıkacak. O ifadeler buraya gelecek. Ölme şeyim ölme. Yağmur yağacak da otlar bitecek de sen de yaşayacaksın kabilinden işler yapmışlar. Peki bu sefer yani 21 Eylül'de tahliye etmezken ne gerekçe açıkladılar? Deliller toplanmadı dediler. Sanki delilleri toplamak benim işim. Kendi yazman gerekeni yazma. Yazınca da eksik yaz. Delillerin toplanmaması yüzünden beni yine tahliye etme. Olacak iş mi bu? Oysa o kızlardan Fas mahkemesinde alınması beklenen ifadeler bu zaman zarfında onların avukatları vasıtasıyla resmi belge vasfına ait şekilde benim avukatıma gönderildi. Yani onların istedikleri yazı gitmeden daha bu ifadeler geldi. İşte dergide efendim, göreceğiniz o belge o Cübbeli Hoca'yı güya şikayet için efendim, o ifadeleri imzalayan mağdure denilenin ifadeleri, özgür ifadelerini efendim, kendi avukatı aracılığıyla bizim avukatımıza gönderiyor. Şimdi belgeler, deliller hani toplanamadı deniyor ya, işte delil geldi. Yani deliller elde. Şimdi bakın, avukat Arifan dergisinde yayınlanan bu belgeleri mahkemeye bayramdan önce verip, Deliller tamamlandı diye tahliye talep ettiği halde reddedildi. Bayramdan sonra bir üst mahkemeye bu deliller edildi Onlar da reddettiler. Hem deliller toplanmadı diyorlar. Hem delil toplamıyorlar. Hem de gelen delillere itibar etmiyorlar. Bu son mahkemede de emniyete yazı yazmışlar ki. izin verilsin de bu kızlar mahkemeye gelsinler diye. Bu kadar zulümden sonra para versen gelirler mi? İşte az önce konuştuk. Değilse avukatları gelsin diye bizden mahkemede talep ettiler. Biz de inşallah getirtilsin dedik. Şimdi 40 gün daha ileri attılar. Bakalım iki Kasım'da ne bahane bulacaklar. Adamlara bir şey denmiyor ki. La el. yani yaptıklarından sorulmayan adamlar. Özel yetkilileri kaldıranlar ve bunlar devlet içinde devlet oldu diyenler isabetli bir kararla bu yetkileri kaldırdılar. Ama eski dosyaları onlarda bırakmaları mantıklı olmadı. Çünkü bunların kaldırılma sebebi eski dosyalardaki yanlışlarıydı. Yani zaten eski dosyalardaki yanlışlar sebebiyle ne yaptılar? Bu yetkiyi kaldırdılar ama efendim, adaletin temini için eski yeni ayırt etmeksizin tüm dosyalar bunlardan alınmalıydı. Osmanlı İmparatorluğu bir müjdeci rüya ile kuruldu. Şöyle ki. Nihat Sami Banarlı'nın Tarih ve Tasavvuf Sohbetleri isimli eserindeki nakline göre Sultan Osman bir gece Şeyh Edebali'nin evinde yatıyordu. Rüyasında Edebali'nin koynundan doğan bir ayın dolunlaşarak kendi koynuna girdiğini gördü. O anda Osman Gazi'nin belinden bir ağaç yükseldi, büyüdü, büyüdükçe yeşillendi, güzel ve ulu bir ağaç oldu. Dallarının gölgesi bütün dünyayı örtüyordu. Ağacın çevresinde dört sıra dağlar vardı. Bunlar Kafkaslar, Atlaslar, Toroslar ve Balkan dağları. Ağacın köklerinden Dicle, Fırat, Tuna ve Nil Nehri çıkıyordu. Bu ırmakların deniz gibi güzellerinde gemiler vardı. Tarlalar başaklarla, dağlar ormanlarla örtülüydü. Vadilerde şehirler vardı. Kubbelerinde hilaller yükselen camiler, sayısız minarelerinden ezanlar okuyan müezzinler vardı. Ezan sesleri ağaç dallarındaki kuş sesleriyle birleşirken, Ağacın yaprakları kılıçlar gibi uzamaya başladı. Bir rüzgar bütün yaprakları İstanbul'a çevirdi. İstanbul iki deniz arasında iki firuze ile iki zümrüt arasına oturtulmuş bir elmas gibiydi ki dünyayı kuşatan bir ülke halinde görülen iri bir yüzüğün en kıymetli taşını teşkil ediyordu. Osman Gazi parmağına bu yüzüğü takarken uyandı. Rüyasını büyük şeyhe anlattı. Şeyh Edebali bu rüyanın manasını anladı. Kızını Osman Gazi'ye verdi ve tarih rüyada görüldüğü gibi cereyan etti ve böyle gerçekleşti. Evet bu devlet böylece kuruldu ama adaletle devam etti. Hepimizin bildiği bir mesele var ki Osmanlı askerleri kul, hakkın, kul hakkına girmemek için seferlerde yedikleri meyvelerin parasını dallara asarlarmış. Biz de bunu atalarımızla gurur tablosu olarak konuşur dururuz ama... Bu meyvelerin sahibinden izinsiz yenmesinin caiz olup olmadığını hiç düşünmeyiz. Belki adam para karşılığı da olsa satmayacak. Öyle ya Osmanlı yönetimi böyle yapan askeri bir daha sefere çıkartmazdı. Nitekim nakledildiğine göre <gülüyor> Kanuni Sultan Süleyman'ın Avusturya'ya yaptığı seferlerin birinde ordu düşmana doğru ilerlerken gayrimüslimlerin köylerinden de geçiriyordu. Kanuni mola verdiği bir sırada Hristiyan bir köylü huzuruna geldi. Ve dedi ki sultanımız askerlerinizden birisi bağımdan üzüm koparmış ve yerine de parasını asmış. Size teşekkür ve tebrik için geldim. Bunun üzerine kanuni Sultan Süleyman Han derhal o askeri buldurup seferden men etti. Buna hayret eden Hristiyan köylüye de askerin hali zafer ve nusretin ilk adımıdır. Eğer o asker parayı üzümünü aldığı asmaya bağlamamış olsaydı bu ordunun adı zalimler ordusu olurdu ve o askerler büyük bir cezayı hak ederlerdi o parayı asmaya bıraktığı için ağır cezadan kurtuldu ancak sahibinden izinsiz mal aldığı için seferden men cezasına çarpıldı dedi anladınız meseleyi yani hristiyan köylü şikaye tebrike geliyor tebrik etmek için çünkü o günkü şartlarda böyle şeyler alışılmamış. Eğer bir Haçlı ordusu geçse yakıyor, yıkıyor, yağmalıyor, mahvediyor. E şimdi Osmanlı ordusu geçiyor. Belki Hristiyan köylü korktu. Eyvah dedi şimdi dedi ordu geçecek. Ne bağ kalacak, ne üzüm kalacak? He? Dolayısıyla ordu geçiyor. Bir de bakıyor ki efenin bağı bahçesi talan edilmemiş. Hatta bir tane üzüm salkımı koparılmış. Yerine de para bırakılmış. Osmanlı parası, altın. Şaşırıyor kalıyor hemen koşuyor gidiyor orduda biraz ileride konaklamış. Kanuniye çıkıyor diyor ki tebrik ve teşekkür ederim. Durum böyle böyle yani benim bağıma zarar vermemişler. Koparan da diyor oraya ne yapmış parayı asmış diyor. Bunun üzerine kanuni o askeri çağırtıyor ve seferden men ediyor. Derhal diyor bunu geri gönder. Köylü şaşırıyor Allah Allah herhalde sultan yanlış anladı. Yani ben benim bağımı koparmış talan etmiş demedim. Ben hatta memnunum, parasını bırakmış demek istedim. Bunun üzerine de kanunu diyor ki, evet zaten üzümü koparıp parasını asanı biz seferden ben ediyoruz. He? Eğer diyor parayı asmasaydı belki de kelleyi götürecek. Çünkü bu ordu zalimler ordusu olurdu. Evet parayı bıraktı ama belki sen satmak istemiyorsun. Nereden biliyor? Değil mi? Paranla da olsa zorla adamın malını alabilir misin ya? Osmanlı'daki hassasiyete bakar mısın? Adalete bakar mısın? Hem de bir gayrimüslime bile uyguladığı adalet mekanizması böyleydi Osmanlı'nın. İşte böyle olunca üç kıta yedi devlette at koşturursun, bütün dünya Osmanlı'dan medet umar. Demek adaletle, kılıcın ve kalemin gölgesinde adaletle yükseldikçe yükselmiş, genişledikçe genişlemiş. O şanlı ecdat. <gülüyor> i̇şte Hocamız da bunu anlatıyor. İşte diyor... Onun için kanunu gibi zatlar... 46 sene hüküm sürdüler. Adalet kaim olursa... ...devlet kaim olur. Yöneticiler bizzat zalim olur... ...veya zalimlere göz yumarlarsa... ...o zaman iktidarları uzun olmaz... ...ve halka saadet bahşetmez. Aksine onların döneminde işlenen zulümlerin... ...neticesi huzursuzluk olur... ...fitne fesat olur... ...zam, zulüm, terör... ...kan, güvensizlik iç ve dış savaş tehlikesi gibi felaketler olur. Artık böyle bir düzenin devam etmesi nasıl beklenebilir? İnsan iktidarını değil, dinini ve adaletini temin için düşünmelidir. Hz. Miktat radıyallahu anh'ın bariz vasıflarından biri, haksızlığa uğrayan bir kimse gördüğünde ona yardım etmekti. Haksızlığa hiç tahammül edemezdi. Bir gaza esnasında birlik kumandanı askerlere, kimse hayvanlarını otluğa çıkarmasın şeklinde bir emir vermişti askerlerden birisi her nasılsa bu emri duymamıştı hayvanını otluğa saldı bunu öğrenen kumandan hiddetlendi ve askeri dövmeye başladı bu durumdan haberdar olan Hazreti Miktat radıyallahu anh kumandana gitti ve ne haklı adamcağıza dayak attın vallahi sen ona ne kadar vurduysan onun da o kadar sana vurması lazımdır dedi kumandanın bu büyük sahabiye saygısı sonsuz idi bu sebeple teklifine rıza gösterdi. Fakat tabi asker kumandanı affetti. Bunun üzerine Miktat radıyallahu anh şöyle dedi. Allah'tan ümidim İslam'ın aziz kalmasıdır. Ben öleyim ama İslam'ın zillete düştüğünü görmeyeyim. Öyle diyor. <gülüyor> Siz yine benim kullandığım dille değil de daha yumuşak, ve daha hürmetli bir dil kullanarak tanıdığınız tanımadığınız yetkililere bu durumu anlatarak nehyanil münker'e yani zulüm gibi bir yasağı engellemeye niyet de bari kendinizi bu zulme rıza gösterme zulmünden kurtarın. Zira hadis-i şerif ve rivayetlerde buyuruluyor ki küfre rıza küfür zulme rıza da zulümdür zulüm ise kıyamet günü zulümattır. Yani büyük karanlıklar halinde zalimin karşısına çıkacak ve onu şaşkın bir halde bırakacak buyurulmuştur. Rabbim tebareke ve teala cümlemizi nefsimize ve gayrimize zulmetmekten de zulme rıza göstermekten de zalime destek olmaktan da muhafaza eylesin. Amin, amin milyon kere amin. İki. Bu mahkemede kara gümrükçüler olarak... Kara gümrükçüler ilk olarak dinlendi. Baktım hepsi çok az sorgulandılar ve verdikleri cevaplar hiç irdelenmedi. Az kalsın kalkıp diyecektim ki Hakim Bey, huzurunuzda kara gümrükçülerden özür dilemek istiyorum. Çünkü benim özel yetkide yargılanmam için yani çetelerle bağlantı olmazsa mahkeme efendim özel yetkili mahkemelere dava devredilmiyor. Anlaşıldı mı? Dolayısıyla Cümbel hocamız da oraya işaret ediyor diyor ki yani bunlardan özür dilemek istiyorum. Çünkü benim özel yetkilide yargılanmam için bir çeteye dahil edilmem gerekiyordu. Yoksa normal mahkemede yargılanacaktım. Meğer bu arkadaşların hiç suçu yokmuş. Yani tek suçu da ne? Benim gibi biriyle yarım dakikalık telefon konuşmam sebebiyle onlar da suçlanarak benim yüzümden yargılanıyorlar. Sorgulanıyorlar. Yazık oldu onlara acıdım diyecektim. Yani şimdi onlara sorulan sorular Değil mi? Şimdi Cümbeli hocamız da orada. Bunlara da sorular soruyor. Öyle şimdi bir şey dediği zaman neden öyle oldu? Niçin? Nasıl? Ne şekilde? Sorulması lazım. E bunlar irdelenmeyince ha demek ki bunlar bir figür olarak orada kanaatine varmış demek ki Cümbel hocamız. Yani benim mahkemem özel yetkili mahkemelere verilsin diye efendim bunlar da işte dahil edilmiş demek kanaati hasıl oluyor. Onun için onlardan özür dileyim benim yüzümden buradalar Diyesim geldi diyor. Bir de mahkeme sonunda dalga geçer gibi bizden bir isteğin yok mu denilmez mi? Kalktım. Hasbunallah ve ni'mel vakil dedim. Sen ne diyorsun ne istiyorsun? Hocamız kalkıyor. Hasbunallah ve ni'mel vakil. Bu sefer dediler ki yani Allah'tan istiyorsun bizden istemiyorsun. Bunu böyle kaydedeceğim dedi. Ben de dedim ki Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Avukatlardan daha hayırlıdır. Bunu da kayda geçirmekte ne sakınca var. Öylece yazdırın dedim. Tali hocanın sürekli sorduğu gibi... iyi demiş miyim? <gülüyor> evet. Tali hoca öyle der. Duymuşsanız bir cevap ver Güzel bir cevap verir. Cemaatim üstümü nasıl iyi demiş miyim der. Hocamız da nasıl iyi demiş mi? İyi demiş. Evet... 3. Yaşadığım süreç benimle uğraşanların hala beni büyük gördüklerini ve ona göre hazırlık yaptıklarını bir daha ortaya koydu. Evvelce neler yaptılar? 28 Şubat'ta da Akit gazetesinde askeri aleyhine yazan bunca yazardan hiçbiri içeri düşmezken, onlar yüzlerce davadan takipsizlik kararları alırken, sadece benim ve Mehmet Kutlular abimin aylarca mahpus kalmamız, ''Milli Güvenlik Kurulu'nda Erbakan Hoca'nın benim külliye sohbetlerim izlettirilerek sıkıştırılması, vakfımın kapatılması, külliyeme el konulması, Fatih Müftülüğündeki fahri imamlık dosyamın kaybedilmesi, fetih Mescidinde beş vakit namaz kılınmasının yasaklanması.'' Yani burada önceden beş vakit namaz kılınıyordu. Şu anda tabi kılınmıyor. ''Babamın iflas ettirilmesi, hakkımda andıç yayınlanarak düğün salonlarında dahi konuşmam yasaklanması.'' Hatta o dönemdeki Sabah Gazetesi'nin haberine göre bu durumun Amerika'daki bir kuruluş tarafından gözlenip benim 28 Şubat'ın baş mağduru ilan edilmem, işte bütün bunlar bir arada düşünüldüğünde düşmanların en çok zararı kimden gördüklerini iyi tahlil ettikleri ve ona göre o kişiyle hukuksuz yöntemlerle öldüresiye uğraştıkları daha iyi anlaşılacaktır. Tabi şimdi 28 Şubat dosyalarını karıştıranların benim mağduriyetlerime tanık oldukları halde bana itibar kazandırmamak için benden bahsetmediklerini müşahede etmem beni üzmektedir. Evvelce istihbaratta olan Bülent Orakoğlu'ndan bir kanalda 28 Şubat sebeplerinin en mühimlerini, en mühimlerini sayarken çavuşbaşı dosyası diye bahsettiğini bizzat duymuştum. Şimdi kendisiyle bu konu görüşülüp bilgisine başvurulsa, içinizde tanıyan varsa bunu yapsa memnun olurum. Zaten andıç belgesi bana bir yerden gelmişti ki o dönemde Akit gazetesi bunu yayınlamıştı. Bir de sabah gazetesinden o Amerika'daki kuruluşun haberinin yazısını biriniz eski arşivlerden buldurup bana bildirirseniz çok sevinirim. Rabbim Celle Celaluhu her işte akıbetlerimizi güzel eylesin. Amin. Cümlemizi ve sevdiklerimizi dünyanın rüsvaylığından, ahiretin adabından muhafaza eylesin. Amin. Amin. Dört... Artık bundan sonra mektuplar inşallah akşam namazının hemen peşine okunsun. Evet yani önümüzdeki hafta nasip olursa akşam namazı inşallah burada kılınır. Vaktinde kılarsınız. Namazdan sonra hemen evvabinler kılınır. Yani akşam namazı kılınır. Sünneti tesbihler çekilmeden evvabin kılınır. Daha sonra ne yapılır? Tesbihler çekilir. Ondan sonra da inşallah mektuba başlarız. Evet artık bundan sonra mektuplar inşallah akşam namazının hemen peşine okunsun. Siz sohbetlere devam edin. Devam ediyor muyuz? Evet. Hocam hepsi devam ediyor. Tam kadro. Yoklama yapmıyoruz ama gerek yok yani. Gözümüz görüyor. Evet. Mübarek haram aylarda Perşembe, Cuma, Cumartesi oruçlarıyla Her kim haram ayda Perşembe, Cuma, Cumartesi oruç tutarsa ne var? 9 senelik ibadet sevabı var ya. Hocamız ne yapıyor? Bunu tavsiye ediyor. Efendim Perşembe, Cuma, Cumartesi oruçlarıyla 900 sene ibadet sevabı elde etmeye gayret edin. Evvelce bu husustaki rivayetlerimi anlatmıştım. Desteğe geldiğinizden dolayı yani 21 Eylül Cuma günü çağlayana, çağlayan meydanına desteğe geldiğinizden dolayı size de gayret gösteren ve cemaate hizmet eden dernek başkanlarına ve dernek yetkililerine de Mustafa Öz Şimşekler Efendi'nin şahsında diğer katılımcı Hoca Efendilere de Kadınınıza, erkeğinize, yaşlınıza, gencinize, çoluğunuza, çocuğunuza ömür boyu minnettar ve duacı kalacağımı bildirir. Korkup gelmeyenlere de küçük oğlum Ahmet Han'ın deyimiyle kapak olsun diye Halid İbni Velid Radıyallahu anh'ın şu sözünü ithaf ediyorum. Hani adam korkup gelmeyince niye olursa ya orada bir şey olursa. Halid bin Velid radıyallahu şöyle bir sözü var. Diyor ki, vücudumda ok, mızrak ve kılıç darbesi almadığım bir yer kalmadı. Bir karış bile vücudunda Avret mahallide dahil olmak üzere ok, kılıç, mızrak yarası almadığı yer kalmamış yani. Vücut engebeli arazi gibi. Vücut olmuş yaralardan köstebek yuvasına dönmüş. Ama diyor ki, harp adamı öldürmüyor Öleceğini şimdi yani harpte ölecek olsan bir mızraklı ölmen lazım. Darbe yemedik yer kalmamış gene de harpte ölmemiş. Haa şimdi korkup da harbe gidersem ölürüm diye korkan. E harbe giden ölmedi yatakta yatan ölmeyecek mi? He? Halit bin Velid onu diyor radıyallahu anh. İşte vücudumda diyor mızrak ve kılıç darbesi almadığım yer kalmadı ama harp adamı öldürmüyor. Ben şimdi koca karılar gibi yatağımda ölüyorum. Yani harpte şehit olamadım ama yatağımda ölüyorum. Ve devam ediyor. Diyor ki fela نَعْمَتْ اَعْيُنُ اَعْيُنُ cübena Korkakların gözüne uyku girmesin. Amin. İşte bu sözü de korkup gelmeyenlere kapak olsun diye bu sözü ithaf ediyor. Evet. Rabbim Celle Celaluhu Hocamıza hakikaten yardım eylesin, Amin. gönlüne ferahlar ilka eylesin, Amin. o zindanları dünyalar kadar genişletsin Amin. ve hangi deliller toplanacaksa, şartlar şurtlar yollar nelerse, Rabbim bütün yollarını kapılarını açsın, Amin. bütün şartları tahakkuk ettirsin, Amin. delillerin toplanmasını, gereken ifadelerin alınmasını, ve cübbeli hocamızın Berat etmesi için ne gerekiyorsa Her şeyin tahakkuk etmesini Rabbim nasip eylesin Amin. Hepinizden de Rabbim razı olsun inşallah. Amin. Evet hemen Salavatı okuyoruz ardından Akşam namazına geçiyoruz Allahümme, Allahümme Salli ala Seyyidina, seyyidina Muhammedin, nebiyyil ümmiyy, Muhammedin Nebiyyil Ümmiyy El Habibil, el -habibil el Alil Kadri El Habibil el Alil Kadri -al Al-Azîmil Câhi Al-Azîmil Câhi Ve Al-Alihi ve Sahbi Allahümme ala Seyyidina Muhammedin Nebiyyil Ümmiyy Al-Habibil Al-Kadri el azîmil Câhi Ve Al-Alihi ve Sahbi Allahümme Salli Al-Alihi ve Sahbi şey Muhammedin <Sessizlik> nebi yelumi. <Ümiyye, Sessizlik> el habibül <Sessizlik> al alil -al kadri. El habibül alil Ve ala alihi